Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli dinleyen kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını baştan sona kadar bilmek baştan sona Allah'a sarılmak O'nun dinine sahip olmak demektir ama bu her zaman mümkün olmayabilir Bari insan her okuduğu cüzde nelerle karşılaşacağını bilsin istenir Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in mesela ikinci cüzünü baştan sona okumuş bir müslüman eğer tefsir biliyor olsaydı hangi konularla karşılaşacaktı bunun bir özetini yapabiliriz Mesela ikinci cüzü Euzü Besmele çekip okumaya başlayan birisi Yahudilerle ilgili ayrıntıların devam ettiğini görecektir yani Yahudilerin ne yaptıklarını nasıl Medine'de provoka hareketler yaptıklarını görecektir ve mesela Kabe'nin kıble olarak e, tayin edilmesini ya da Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye kıble dönüşümünü nasıl provoka ettiklerini görecektir ve kıblenin niteliği allah Teala'nın neden müminlere o kıbleyi ve sonra bu kıbleyi emrettiğinin ayrıntılarını görecektir Aynı şekilde ikinci cüz okunduğunda insanın nefis tezkiyesi dediğimiz yani kaliteli mümin içini arındırmış mümin temiz duygular taşıyan mümin olmasının önemini ve şeklini bu cüzde görecektir. Ve bir başka başlıkta sabır ağır vurgulamalarla müminin önüne konuyor. Bu ikinci cüzün ayetlerinde. Yani mümin sabırla Allahu Teala'ya nasıl kavuşacağını ya da Allah'ın rızasına nasıl ereceğini özellikle ağır ikazlı ayetlerde direk ve ayrıntılı cümlelerle görecektir İkinci cüzün konuları arasında Ramazan-ı Şerif'in orucu ve oruca ait bazı hükümler vardır bunları okurken görürüz aynı şekilde İslam dininin dinimizin beşinci temel esaslarından birisi olan hac ibadetine ait bazı hükümler vardır ama ne orucun ne de haccın ne de namazın kıblenin bütün ayrıntıları ikinci cüzdedir diyemiyoruz hatta yaptığımız ibadetlerin bütün ayrıntıları bir ilmuhal bilgisi düzeyinde hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yoktur bu tür ayrıntılı bilgiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarında vardır Kur'an-ı Kerim mesela haccın mesela orucun mesela namazın kıblenin ana çizgisini çizer o çizginin pratiklerini uygulamalarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pratiğine bak bırakar ve Kur'an-ı Kerim'in ikinci cüzünün içeriğinde, fiilisinde bulunan konulardan birisi de aile ahkamına, karı kocalık ahkamına ait bazı ayrıntılardır mesela nikah konusu vardır mesela talak boşanma konusu vardır mesela süt emzirme konusu vardır bu konular özellikle 2. cüzde belki de mesela hac ibadetinin anlatıldığı ayetlerden daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır ve asla dikkatimizden kaçmaması gereken hassas bir nokta var. Allah Teala nikah, talak, süt emzirme gibi aile içi konuları bize anlatırken Rabbimiz izah ederken bunları ahirete imanımızın gereği olarak kabul edip uygulayacağımız konular diye karşımıza koymaktadır Enteresan bir şekilde Kur'an ayetleri yer yer اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ diye başlar, biter yani eğer ahirete iman ediyorsanız eğer mü'min iseniz bundan anlaşılıyor ki mü'min insansan eğer Allah'ın bu hükmünü kabul edeceksin tersten okuduğumuzda da bunu ne anlarız? mü'min isen bunu kabul edeceğine göre bu hükmü talak hükmünü nikah hükmünü süt emzirme hükmünü veya benzeri hükümleri kabul etmiyorsan mü'min değilsin Bu kadar açık ve seçik bir şekilde Rabbimiz bunları önümüze koyar Vurgulamalı bir şekilde söylüyorum ki ikinci cüzünde Kur'an-ı Kerim'in çok geniş yer alan konulardan birisi nikah talak süt emzirme kadının evlenmesi hakkı ve süt emzirmesi hakkı gibi konuları Kur'an-ı Kerim ahiretle imanımız cennet cehennemle imanımız arasında birleştirerek bize anlatıyor dolayısıyla aileye ait hükümleri mesela kitabımız Kur'an-ı Kerim'in anlatılırken insanlara kabul ederseniz çok yararlı kurallar bunlar şeklinde sunulmuyor İnküntüm tü'minûne billahi ve liyumilâkhir Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız alın bunları almıyorsanız iman etmiyorsunuz demektir onun için bir hanım kardeşimiz bir erkek kardeşimiz nefsinin hoşuna gitmeyen bir ayet bir hüküm okuduğunda Kur'an-ı Kerim'de ben Rabbime iman ettim aleyhimde de olsa kabul ettim demedikçe ahirete iman ettiğini söylemesinin bir anlamı yoktur böyle bir insanın cennet umudu diye bir umut taşıması da çok akıllıca bir şey değildir ikinci cüzün Konularından birisi de Calut konusudur. Bu Calut konusu Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarına ait anlatılan kıssalardan birisidir. Yani Calut ve Talut isimli iki sivri şahsiyet arasında bunların içinde bir de Davut Aleyhisselam var. O zaman genç bir insan olarak bunlara ait bir kıssadır. Kıssa çok uzun. Burada zikretmeyeceğiz ama o kıssanın içeriğinde Allahu Teala sabrın önemini vurguluyor. İsrail oğullarının bu Calut kıssası üzerinden sabrı bize anlatıyor. Başarının, zaferin çokluk azlıkla ilgili değil, Allah'a yakınlık ve sebatla ilgili olduğunu anlatıyor ve yine o kıssa üzerinden sonuna kadar dayanabilecek yürekli insan sayısının az olduğunu anlatıyor Çünkü bu calut olayında büyük kitleler yüzbinler yola çıktılar ama sonunda çok az kimse kaldı sabredemediler, sebat edemediler ve kalabalık kitleler kendilerine çok güvendi halbuki azınlık da olsa hak üzere olanlar galip olur gerçeğini Rabbimiz bu ikinci cüzün son diliminde bize anlatıyor İkinci cüzde işlenen son bir konu da Allahu Teala'nın evrende uygulanan kanunları vardır bu kanunlardan birisi de hakkın karşısına batılı iyinin karşısına kötüyü siyahın karşısına beyazı yani zıt kutuplu tarzda bir yaratım yapmış Allahu Teala Hiçbir zaman dünya sadece kötülerin veya sadece iyilerin değil sadece müminlerin veya sadece kafirlerin değil herkes karma bir hayat yaşayacak bu sürtüşme bu vuruşmanın sonucu olarak da hayat devam edecek Bu da ikinci cüzün işlediği konulardan birisidir Velhamdülillahi Rabbil Alemin